Lohusa kadının el öpmemesi, gece banyo yapmaması, dua okumaması, çocuğunun yastığının altına bıçak gibi şeyleri bulundurması evet. gibi şeyler İslam dininde var mıdır yoksa bunlar hurafe midir demişler. Evet. Yani hakikaten sadece Türkiye'deki insanların adetlerinde veya düşündükleri, yaptıkları, inandıkları türden değil pek çok İslam dünyasında da bu tür şeyler var doğrusu. Evet. Özellikle doğum yapmış kadının alakalı olarak sizin zikrettiğiniz şeyler mesela kırkı çıkmamış iki tane çocuğun yan yana getirilmeyeceğine dair kanal evet Yani bunlardan hiçbir tanesiyle alakalı dinimizin kaynakları olan Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, fakihlerimizin alimlerimizin kitaplarında bu tür şeyler yok. O sebepten dolayı yani bir Müslümanın Müslümanın böyle şeylere inanmaması, iltifat etmemesi, hiç ehemmiyet vermemesi gerekiyor. Doğru değil yani bunlar. Tamamen hurafak halinden evet. şeyler. Hocam şimdi bir önceki soruyla hani dedik ya insan gözünde bazı şeyleri büyütürse evet. ona büyük daha büyük problemler teşkil eder. Burada da işte gece banyo yapmaktan korkan bir insan da olsa bir bayan mesela. Acaba bir şey olur mu endişesiyle bu fiilleri gerçekleştirirse, belki o korku onda farklı bir probleme yol açacak. Çok değil doğru, mi? çok doğru. Kendi kabulünden kaynaklanan. Aslında hakikati yok. Ama sizin de buyurduğunuz gibi, öyle bir kabulle banyo yaptığı zaman en ufak bir şey olsa hemen ona yoruyor. Evet. O başkasına naklediyor, o başkasına naklediyor. Zannediliyor ki hakikaten problem e, banyo yapmak veya el öpmek veya başka bir şeyde. Halbuki bunların hiçbir tanesinin aslı yok. Ehemmiyet vermediğimiz zaman problem kalmayacak yani. Evet.